Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizin en iyi olanlarınız, ahlakı en iyi olanlardır. Ahlak nedir? Evde, okulda, sokakta, benim dışımdakilerle ilişkilerimde iyi olmaktır. Dolayısıyla diplomaya tapınmış, karneyi cennet zanneden çocuk yerine, ahlakıyla övünen çocuklarımız olacak. Allah'ın izniyle.